Ondan sonra biz onun kavmine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Korkunç bir ses onlara yetti, sönüp gittiler. Yazıklar olsun okullara ki ne zaman onlara bir peygamber gönderilse onu alaya alırlardı. Onlar görmedi mi kendilerinden evvel nice nesiller yok ettik de bir daha geri dönmediler. Onların hepsi kıyamet gününde toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölmüş yeryüzü de onlar için bir delildir. Biz o ölmüş yeryüzünü diriltir, ondan daneler çıkarırız da yiyip dururlar. Meyvelerinden yesinler diye biz o ölmüş yeryüzünde hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. İçinde pınarlar fışkırttık. Bütün bunları onlar kendi elleriyle yapmadı, öyleyse neden şükretmezler? Bunları yapan, her türlü noksandan uzak olan o Allah'tır ki, toprağın yeşertliklerini de, kendilerini de, kendilerinin bilmediği daha nice şeyleri de çiftler halinde yaratmıştır. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan soyup aldığımızda karanlıkta kalıverirler.'' Güneş de onlar için bir delildir ki kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. Bu kudreti her şeye galip olan ve ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiridir. Aya gelince onun için de menziller takdir ettik ki kurumuş hurma dalının ince yay halini alıncaya kadar incelir. Ne güneş aya yetişir ne gece gündüzü geçer. Hepsi de kendi yörüngelerinde akıp giderler. Onlar için bir delil de, insan neslini dolu gemilerde taşımamız ve bunun gibi daha nice binekleri onlar için yaratmış olmamızdır. Dilesek onları boğuveririz de, ne yardım eden bulunur, ne bir kurtaran. Ancak bizden erişecek bir rahmetle kurtulurlar ve kendileri için takdir edilen bir zamana kadar yaşarlar. Onlara, sizden evvel geçmiş olanlara bakıp ibret alın ve sizi bekleyen akıbetten sakının ki Allah'ın rahmetine erişesiniz dendiği zaman yüz çevirdiler. Zaten onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmedi ki yüz çevirmiş olmasınlar. Onlara, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden bağışta bulunun dendiği zaman kafirler iman edenlere derler ki, Allah'ın dilerse doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz apaçık bir sapıklıktasınız. Bir de eğer doğru söylüyorsanız vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gelecek derler. Onların beklediği tek bir sestir ki birbirleriyle çekişip dururken onları yakalayıverir. Sonra ne bir vasiyet yapmaya fırsat bulurlar ne de ailelerinin yanına dönmeye. Ve sur üflenir ve onlar kabirlerinden kalkıp Rablerinin huzuruna koşarlar. Eyvah bize derler. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte Rahman'ın vaat ettiği. Demek peygamberler doğru söylemiş. İşte tek bir sesledir ki hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. O gün hiç kimseye haksızlık yapılmaz. Ancak ...işlediklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennet ehli, ...büyük bir zevk ve safa içindedir. Hanımlarıyla beraber, ...gölgelerdeki koltuklara kurulurlar. Orada, ...onlar için meyveler, ...ve diledikleri her şey bulunur. Rahmet sahibi Rablerinden, ...onlara selam vardır. Sizler, ...ayrılın ey mücrimler! Ben size emretmedim mi, Ey oğulları, Şeytana kulluk etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Doğru yol işte budur diye. Cidden o pek çoğunuzu saptırdı. Akıl edemediniz mi? İşte size vaad olunan cehennem. İnkarınızdan dolayı şimdi girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize onların yaptıklarını anlatır. Ayakları kazandıkları günahlara şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini kör ederdikte, öylece yollara dökülü verirlerdi. O zaman nasıl göreceklerdi? Eğer dileseydik, onları şekillerini değiştirip oldukları yerde donduru verirdik. Ne ileri ne de geri gitmeye güçleri yetmezdi. Kime uzun ömür verirsek, onu ihtiyarlığa uğratır zaafa düşürürüz. Hiç düşünmüyorlar mı? Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Ona gönderdiğimiz bir nasihatten ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Kur'an'ı ona verdik ki kalbi diri olan akıl ve idrak sahiplerini ikaz etsin ve kafirlere olan vadimiz yerini bulsun. Görmediler mi? Biz kudretimizle ''Onlar için birer nimet olarak hayvanlar yarattık da, onlara bu sayede sahip olurlar. O hayvanları kendilerine boyun eğdirdik, kimine binerler, kiminin de etinden yerler. O hayvanlarda kendileri için daha nice faydalar vardır, içecekler vardır, Hala şükretmezler mi? Bir de güya kendilerine yardımı dokunur diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.'' İlahlarının onlara bir yardımı dokunmaz, onların kendileri ilahlarını koruyan hazır askerlerdir. Onların sözü seni üzmesin, biz onların gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. Görmedin mi o insan, biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirmeye kalktı. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye? De ki, onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. Odur ki, yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Onunla ateşinizi yakarsınız. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O her şeyi yaratan, her şeyi hakkıyla bilendir. Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, onun işi sadece ol demektir. O da verir. Şanı ne yücedir onun ki, her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf saf dizilenler hakkı için, insanlara iyiliği ilham edip, Şeytanları uzaklaştıranlar hakkı için, Allah'ın ayetlerini okuyanlar hakkı için, şüphe yok ki sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O güneş ve yıldızların doğduğu yerlerin Rabbidir. Biz dünya semasını yıldızların zinetiyle süsledik. Onu her türlü asi şeytandan koruduk. Onlar yüce alemlerdeki melekleri dinleyemezler. Her taraftan taşlanıp kovulurlar. Ahirette ise onlar için daimi bir azap vardır. Kulak hırsızlığı yapıp bir şeyler dinleyenleri ise delip geçen yakıcı bir yıldız takip eder. Şimdi sor onlara, kendilerini mi yaratmak daha zor Yoksa bu yarattıklarımızı mı? Gerçekten biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Sen Allah'ın kudreti karşısında hayrete düştün. Onlar ise alay edip dururlar. Öğüt verildiği zaman güzelce düşünmezler. Bir mucize gördüklerinde de alaya alırlar. Derler ki bu apaçık bir sihrden başka bir şey değil. Biz ve gelip geçmiş atalarımız, ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. Buna tek bir ses yeter, onların da birden gözleri açılıverir. Eyvah bize, işte bu hesap günüdür derler. Bugün yalanlayıp durduğunuz hüküm günüdür. O zalimleri, yoldaşlarıyla ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayıp cehennemin yoluna sürün. Onları tevkif edin, çünkü hesaba çekileceklerdir. Hani niye birbirinize yardım etmiyorsunuz? Heyhat, onlar o gün Allah'ın hükmüne teslim olmuşlardır. Kendi aralarında çekişip birbirlerinden hesap sorarlar tabi olanlar, büyüklerine, siz bize sureti haktan görünmüştünüz derler. Büyükleri ise şöyle cevap verirler. Siz iman etmiş değildiniz ki, sizin iradenizi elinizden alacak bir gücümüz yoktu. Siz kendiniz azgın bir topluluk olup çıktınız. Rabbimizin vaadini hak ettik, hep beraber azabı tadacağız. Evet, sizi biz saptırdık çünkü biz de sapık kimselerdik. O gün onlar azapta ortak tırlar. İşte biz mücrimlere böyle yaparız. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde büyüklük taslarlardı. Mecnun bir şairin hatırı için ilahlarımızdan vaz mı geçelim derlerdi. Doğrusu o peygamber hakkı getirmiş ve kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmişti. O pek acı azabı muhakkak tadacaksınız ve ancak kendi yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Allah'ın ihlaslı kulları bundan müstesnadır. Onlar için bilinen rızıklar, türlü türlü meyveler vardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı koltuklara kurulmuş halde ikramlara mazhar olurlar. Cennet pınarlarından doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaştırılır. İçenlere lezzet veren bembeyaz şaraplar sunulur. Öyle şaraplar ki ne aklı giderir ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında da kocalarından başkasına nazarını çevirmeyen iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar sedef içinde saklı bir inci tanesidir. O cennet ehli Birbirleriyle sohbete dalıp, dünyadaki maceralarını sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı, bana sorardı. Ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra diriltilip hesaba çekileceğimize inananlardan mısın diye. O mümin, cennetteki arkadaşlarına sorar, şimdi onun ne halde bulunduğunu biliyor musunuz? Derken bakar, onu çılgın cehennem alevlerinin ortasında görür. Ona der ki, Allah'a yemin olsun, az daha beni de helake sürükleyecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de cehennem ehlinden olacaktım. Sonra cennetteki arkadaşlarına, dünyadaki ilk ölümünüzden başka artık bize ölüm yoktur, öyle değil mi? der. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Muhakkak ki, bu pek büyük bir kurtuluştur. Çalışacak olan, böyle bir mükafat için çalışsın. Bu mu daha hayırlı bir ziyafettir, yoksa zakkum ağacı mı? Muhakkak ki biz onu zalimler için bir bela kıldık. O bir ağaçtır ki, cehennemin dibinde biter. Meyvesi, şeytanların başına benzer. Ondan muhakkak yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. Sonra da onun üzerine kaynar sudan bir şarap içeceklerdir. Sonunda onların dönecekleri yer yine cehennemdir. Onlar atalarını sapıklıkta buldukları halde körü körüne onların izinden koşuyorlar. Andolsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapmıştı. Andolsun ki onlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik. Şimdi bak, Allah'ın azabından sakındırıldıkları halde onu yalanlayanların hali ne oldu? Allah'ın ihlaslı kullarıysa kurtuluşa erdiler. Andolsun ki Nuh bize niyaz etmişti. Biz de pek güzel bir şekilde duasını kabul ettik. Onu ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Biz dünyada yalnız onun neslini devam ettirdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik. Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra da mümin olmayanları boğduk. Muhakkak ki İbrahim de onun yolunda gidenlerdendi. Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine demişti ki, siz nelere tapıyorsunuz? Allah'tan başka ilahlar uydurmak mı istiyorsunuz? Siz alemlerin Rabbini ne sanıyorsunuz? Derken yıldızlara bir göz attı. Sonra ben hastayım dedi. Onlar da arkalarını dönüp kaçtılar. Sonra İbrahim onların putlarına varıp sordu. Niye yemiyorsunuz? Size ne oldu ki konuşmuyorsunuz? Onlara yaklaştı ve vurup kırmaya başladı. Putlarının kırıldığını öğrenen kavmi koşarak ona geldi. İbrahim onlara dedi ki, Kendi elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Sizi de, sizin yaptıklarınız da yaratan Allah'tır. Dediler ki, İbrahim için bir bina yapıp, İçini ateşle doldurun ve onu ateşe atın. Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Biz de tuzaklarını bozup onları rezil ettik. Onu ateşten kurtardıktan sonra İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O beni doğru yola iletecektir dedi. Ya Rabbi, bana salih kullardan olacak bir evlat nasip et diye dua etti.'' Biz de onu yumuşak huylu bir evlatla müjdeledik. Oğlu İsmail, kendisiyle beraber iş yapacak yaşa gelince, İbrahim ona dedi ki, oğlum ben rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Sen buna ne dersin? İsmail, babacığım dedi. Sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İkisi de Allah'ın emrine uydular. İbrahim, kurban etmek üzere oğlunu yere yatırdı. O sırada biz nida ettik. Ey İbrahim! Sen rüyanda emrolunana uydun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ona, oğlu yerine büyük bir kurbanlık koç gönderdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları, işte biz böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz o, bizim mümin kullarımızdandı. Bir de onu, salih kullardan bir peygamber olarak, ishakla müjdeledik. Ona da, İshaka da bereket ihsan ettik. İkisinin neslinden de, hem iyi kullar, hem de inkar ve isyanla kendilerine açıkça zulmedenler olacaktır. Andolsun ki biz Musa ve Harun'a da ihsanda bulunduk. İkisini ve kavmini büyük bir felaketten kurtardık. Onlara yardım ettik ve galip geldiler. İkisine o apaçık kitabı verdik ve onlara dosdoğru yolu gösterdik. Daha sonra gelenler arasında ikisine de güzel bir nam nasip ettik. Musa'ya da, Harun'a da selam olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları, işte biz böyle mükafatlandırırız. İkisi de bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da, peygamber olarak gönderilenlerdendi. Kavmine demişti ki, siz Allah'tan korkmaz mısınız? Her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ı bırakıp da, Baal ismindeki puta mı tapıyorsunuz? Sizin Rabbiniz de, evvelce gelip geçen atalarınızın Rabbi de Allah'tır. Onlar onu yalanladılar ve cehennemlik olup çıktılar. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları kurtuluşa erdiler. Daha sonra gelenler arasında İlyas'a da güzel bir nam nasip ettik. İlyas'a selam olsun, İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz o bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki Lut da peygamber olarak gönderilmişlerdendi. Onu, ailesini ve ona uyanların hepsini kurtardık. Ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar kadın müstesna. Sonra da o geride kalanları helak ettik. Siz o kavmin harap yurtlarından sabah akşam geçersiniz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz ki Yunus da peygamber olarak gönderilmişlerdendi. O yolcu dolu bir gemiye kaçmıştı. Sonra kura çektiler ve o kaybetti. Kendi kendisini suçlayıp dururken onu balık yuttu. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Hasta ve bitkin bir halde onu ıssız bir sahile attık. Üzerine de geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Sonra nüfusu yüz bini bulan, hatta bunu da aşan bir kavme onu peygamber gönderdik. Onlar iman ettiler. Biz de onları belli bir vakte kadar nimetlerimizden nasiplendirdik. Sor o müşriklere, kız çocukları Rabbinin de oğlanlar kendilerinin mi? Yoksa o melekleri dişi olarak yarattı da, onlar buna şahit mi oldular? Haberiniz olsun ki, Allah doğurdu demeleri de onların uydurmalarındandır. Şüphesiz onlar yalancılardır. Allah kızları oğullara tercih mi etti? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Doğru söylüyorsanız, getirin kitabınızı. Bir de Allah ile cinler arasında akrabalık uydurdular. Andolsun ki, onların cehennemlik olduğunu cinler de bilir. Allah, onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Allah'ın ihlaslı kulları ise, onlar gibi değildir. Siz ve taptıklarınız, cehenneme girecek olanlardan başkasını Allah hakkında saptıramazsınız. Melekler derler ki, her birimizin belli bir makamı vardır. Biz Allah'ın huzurunda saf saf dizilmişizdir. Biz daima onu tesbih eder dururuz. Müşrikler, evvelkilere verildiği gibi bize de kitap verilseydi elbette Allah'ın halis kullarından olurduk diyorlardı. Kur'an gelince de onu inkar ettiler. İnkarlarının neticesini ise yakında bileceklerdir. Andolsun ki biz, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımıza bir vaatte bulunduk. Onlar mutlaka bizden yardım göreceklerdir. Galip gelenler de şüphesiz bizim ordumuz olacaktır. Bir müddet sen onlardan yüz çevir ve onları gözetleye dur. Onlar da başlarına geleni göreceklerdir. Yoksa azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? Fakat o azap yurtlarına indiği zaman... İkaz edilip de yola gelmeyen o kafirler ne kötü bir sabaha çıkmış olurlar. Bir müddet sen onlardan yüz çevir ve onları gözetleye dur. Onlar da başlarına geleni göreceklerdir. İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan, Allah'a mahsustur. Sa'd suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd, öğüt dolu Kur'an'a yemin olsun ki, kafirler kibir ve hakka muhalefet içindedirler. Onlardan önce biz nice nesiller yok ettik. O zaman feryat edip durdular, fakat kurtuluş vakti geçmişti. Onlar kendi içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar. O kâfirler dediler ki, bu ancak yalancı bir sihirbazdır. Bütün ilahları tek bir ilah mı yapacakmış? Bu ne acayip şey! Onların ileri gelenleri, haydi yürüyün diyerek oradan ayrıldılar. İlahlarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen budur. Biz en son din olan Hristiyanlıkta bile böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Biz dururken aramızda ona mı kitap indirildi? Doğrusu onlar benim vahyimden şüphe içindedirler. Fakat azabımı henüz tatmadılar. Yoksa her şeye galip ve ihsanı bol olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Veya Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onların mı? Eğer öyleyse sebeplere yapışıp göklere yükselsinler de kainatı kendi bildikleri gibi idare etsinler. O müşrikler şurada hezimete uğratılacak bölük pörçük bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, at pek kuvvetli bir saltanat sahibi olan Firavun Semud, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Onlar da böyle topluluklardı. Hepsi de peygamberlerini yalanladılar ve azabımı hak ettiler. Onların beklediği tek bir sestir ki vakti eriştiğinde bir an bile gecikmeksizin geliverir. Yine de onlar, Ey Rabbimiz! hesap günü gelmeden önce, bize azaptan payımızı şimdiden ver, deyip duruyorlar. Onların söylediklerine sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla, şüphesiz o, Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Biz dağları onun emrine verdik ki, akşam sabah onunla beraber tesbih eder, kuşlar da onun etrafında toplanırdı. Onların hepsi de Davud'a boyun eğmişlerdi. Biz onun mülk ve hakimiyetini kuvvetlendirdik. Ona ilim ve hikmetle hakkı ve batılı açıkça ayırt eden bir ifade gücü verdik. Sana o davacıların haberi geldi mi? Onlar duvardan mescide tırmanmışlardı. Yanına girdiklerinde Davud onlardan korktu. Onlar korkma dediler. Biz birbirinden davacı iki kişiyiz. İçimizden biri diğerine zulmetti. Aramızda adaletle hükmet, haksızlık etme ve bize yolun doğrusunu göster. Şu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benim de bir koyunum. O tek koyunu da bana ver dedi ve tartışmada bana galip geldi. Davut dedi ki, senin koyununu kendi koyunlarına katmak isteyerek sana haksızlık etmiş. Ortakların birçoğu birbirinin hakkına böyle tecavüz eder. Ancak iman eden ve güzel işler yapan kimseler bundan müstesnadır ve onlar da pek azdır. Davud, bir imtihana uğratıldığını anlamıştı. Rabbinden bağışlanmasını ve korunmasını istedi ve ona yönelerek secdeye kapandı. Böylece onu bağışladık ve salih kullarımızdan kıldık. Muhakkak ki, onun için katımızda bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Kendi hevesine uymak ki, nefsin seni Allah yolundan saptırmasın. Allah'ın yolundan sapanlar içinse, hesap gününü unutmaları yüzünden, şiddetli bir azap vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri, biz boş yere yaratmadık. Bu, kafirlerin zanlıdır. Kafirler içinse, cehennem ateşinde, pek büyük bir helak vardır. İman eden, ve güzel işler yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir tutar mıyız? Yahut, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanları, inkar ve isyan ehliyle bir tutar mıyız? Bu bir mübarek kitaptır ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye sana indirdik. Davud'a biz Süleyman'ı ihsan ettik. Ne güzel bir kuldur o. Şüphesiz ki o Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Hani bir ikindi vakti ona duruşu ayrı güzel, koşuşu ayrı güzel atlar sunulmuştu. Süleyman, benim mala olan sevgim Rabbimi tefekkür etmeme vesile olmasındandır, dedi. Nihayet atlar koşarak gözden kayboldular. Süleyman, onları bana geri getirin, dedi. Sonra onların bacaklarını ve boyunlarını okşadı. Andolsun ki, biz Süleyman'ı bir imtihana uğrattık ve onu tahtında hastalıktan bir ceset gibi zayıf düşmüş hale getirdik. Sonra yine eski haline döndü. Ya Rabbi, beni bağışla diye niyaz etti ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülkü bana ihsan et. Şüphesiz ki sen pek çok lütuf ve ihsan sahibisin. Rüzgarı onun emrine verdik ki, İstediği tarafa doğru, onun emriyle tatlı tatlı eserdi. Binalar yapan, ve denize dalarak cevherler çıkaran, bütün şeytanları da, onun emrine verdik. Asi olan şeytanlarıysa, zincirlerle bağlı olarak, ona boyun eğdirdik. İşte bu, sana ihsanımızdır, dedik. Dilediğine hesapsız şekilde ver, dilediğinden de kız. Muhakkak ki, onun için katımızda bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla, Rabbine niyaz ederek, uğradığım meşakkat ve hastalık yüzünden şeytan vesveseye yol bulup, bana zarar verdi demişti. Ona, ayağını yere vur dedik. İşte sana yıkanmak ve içmek için soğuk bir su. Bizden bir rahmet eseri ve akıl sahipleri için bir ibret olarak ona ailesiyle beraber bir o kadarını daha bağışladık. Ona, eline bir küçük demet al ve onunla vur. Yeminini bozma dedik. Gerçekten onu sabırlı bir kul olarak bulduk. Ne güzel bir kuldu o. Şüphesiz ki o Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Dinde anlayış ve ibadette kuvvet sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Biz onları daima ahiret yurdunu düşünen halis kullar kıldık. Şüphesiz ki onlar bizim katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'ı ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de hayırlı kullarımızdandı. Bunlar şerefli ve ibretli birer hatıradır. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için güzel bir dönüş yeri vardır. Adın cennetleri ki bütün kapıları onlara açıktır. O cennetlerde koltuklara kurulup her türlü meyve ve içecekten isterler. Yanlarında da gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen yaşıt dilberler vardır. İşte hesap günü için size vaat olunan budur. Bu bizim hazırladığımız bir rızıktır ki, bitmek, tükenmek bilmez. Takva sahiplerinin mükafatı böyledir. Azgınlar için ise pek kötü bir dönüş yeri vardır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ne kötü bir yataktır o! İşte kaynar su ve irin, tatsınlar onu. Bunlara benzer çeşit çeşit nice azaplar vardır. Yeni yeni cehennemlikler oraya atılıp da, evvelkileri sıkıştırınca, işte bunlar dünyada sizin peşinizden gelen güruhtur.'' denir. Evvelkilerse, kendilerine tabi olanlar için, ''Rahat yüzü görmesinler.'' derler. Onlar da hak etmiş olarak, ateşe giriyorlar. Onlarsa, ''Asıl siz rahat yüzü görmeyin.'' derler. ''Bu azabı başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.'' Derler ki, ey Rabbimiz, bizim başımıza bunu getirenlere ateşte kat kat azap ver. Sonra o kafirlerin ileri gelenleri derler ki, bize ne oldu ki dünyadayken kötü saydığımız kimseleri burada göremiyoruz? Biz onları alaya alırdık, yoksa gözümüzden mi kaçtılar? İşte ateş ehlinin böylece birbiriyle çekişmesi muhakkak gerçekleşecektir. De ki, ben ancak bir sakındırıcıyım. Tek olan her şeyin üzerinde mutlak kudret ve tasarruf sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Onun kudreti her şeye galiptir. Ve o çok bağışlayıcıdır. De ki, bu pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. De ki, Adem hakkında yüce alemlerde konuşmalar cereyan ederken, benim buna dair hiçbir bilgim yoktu. Bana ancak vah yolunuyor. Çünkü ben apaçık bir sakındırıcıyım. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Ben ona suret verip, yarattığım ruhtan üflediğimde, siz de onun önünde secdeye kapanın. Meleklerin hepsi birden ona secde etti. Ancak iblis müstesna, o büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah buyurdu ki, ey iblis, kudretimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, ''Yoksa gerçekten yücelerden misin?'' İblis, ''Ben ondan daha hayırlıyım.'' dedi. ''Beni ateşten, onu da çamurdan yarattın.'' Allah buyurdu ki, ''Öyleyse çık cennetten, artık sen kovulmuşsun.'' ''Kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir.'' İblis, ''Ey Rabbim, onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.'' dedi. Allah buyurdu ki, sen mühlet verilenlerdensin. Bu mühlet, ilahi ilmimizde vakti belli olan bir güne kadardır. İblis dedi ki, senin izzetine yemin olsun, ben de onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirdiğin kulların müstesna. Allah buyurdu ki, İhlaslı kullarımı yoldan çıkaramayacağın doğrudur. Şimdi, şu hakikati de söylüyorum. Seni ve onlardan sana uyanların hepsini birden cehenneme dolduracağım. De ki, peygamberlik vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden peygamberlik de taslamıyorum. Bu Kur'an, bütün insanlar ve cinler ve bütün çağlar için bir öğüttür. Onun haberinin gerçek olduğunu, az bir zaman sonra siz de bileceksiniz. Zümer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu Kur'an, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafından indirilmiştir. Muhakkak ki biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlasla ona yönelterek sadece Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis din Allah'a mahsustur. Ondan başka dostlar edinenlerse, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şey hakkında hükmünü kıyamet günü verecektir. Rabbi hakkında yalan uydurup duran ve inkarında ısrar eden kimseye, Allah elbette doğru yolu nasip etmez. Eğer Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Fakat o evlat edinmekten münezzehtir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O bir olan ve her şey üzerinde mutlak kudret ve tasarruf sahibi olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yarattı. O Geceyi gündüze, gündüzü de geceye sarar, güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların hepsi belirli bir vakte kadar akıp gider. Bilin ki onun kudreti her şeye galiptir ve o çok bağışlayıcıdır. O sizi tek bir insandan yarattı, sonra o tek kişiden de eşini yarattı. Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehli hayvan indirdi. Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde bir yaratılıştan diğerine çevirerek yaratıyor. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. Bütün mülk O'na aittir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde yüzünüz nasıl haktan çevrilir? Eğer inkar ederseniz Muhakkak ki Allah size muhtaç değildir. Fakat o kullarının inkarından razı olmaz. Şükrederseniz şükrünüzden razı olur ki bu sizin menfaatinizedir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Yaptıklarınızı o size haber verecektir. Muhakkak ki o gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğunda, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra, Rabbi ona kendi tarafından bir nimet nasip ettiğinde, ona evvelce ettiği duayı unutuverir de, halkı onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşar. De ki, inkârınla biraz oyalana dur. Şüphesiz ki sen, ateş ehlindensin. Hiç o kâfir, ahiretten sakınarak, ve Rabbinin rahmetini ümit ederek gece vakti kalkıp secdede ve ayakta ibadet eden kimse gibi olur mu de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ancak aklı selim sahipleri bundan öğüt alır de ki ey iman eden kullarım Rabbinizin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının bu dünyada iyilik yapan ve güzelce kullukta bulunanlar için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız şekilde verilecektir. De ki, ben ibadetimi sadece Allah'a yönelterek ihlasla O'na kulluk etmekle emrolundum. Ben Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. De ki, Rabbime karşı geldiğim takdirde Büyük bir günün azabına uğramaktan korkarım. De ki, ben ancak Allah'a kulluk ederim. ibadetimi ihlasla O'na yöneltirim. Siz de O'ndan başka dilediğinize tapınıp durun. De ki, hüsran içinde olanlar, kendilerini ve yakınlarını kıyamet günü hüsrana düşürmüş olanlardır. Haberiniz olsun ki, apaçık hüsran işte budur. Onları üstlerinden de altlarından da kat kat ateş kuşatacaktır. İşte Allah kullarını bundan sakındırıyor. Ey kullarım! Siz de benim azabımdan korkun. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınarak Allah'a yönelenlere gelince müjde onlar içindir. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki söze kulak verirler... Ve onun en güzeline uyarlar. Onlar Allah'ın hidayet nasip ettiği kimselerdir. akl selim sahibi olanlar da onlardır. Allah'ın azap vaadi kendisine hak olmuş ve ateşe girmiş kimseyi sen mi kurtaracaksın? Rablerinin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan kimseler içinde üst üste bina edilmiş altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vadidir. Allah ise vadinden asla dönmez. Görmedin mi ki Allah gökten bir su indirir, onu yeryüzü mahzenlerine yerleştirir, sonra onunla rengarenk ekinler çıkarır, sonra o ekinler kurur da onu sararmış görürsün, daha sonra da onu kuru bir çöpe çevirir, şüphesiz ki bunda, akl Selim sahipleri için bir öğüt vardır. Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa, o kimse Rabbinden bir nur üzere değil midir? Kalpleri Allah'ı anmaktan uzaklaşıp katılaşmış kimselere ise, yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri birbiriyle ahenkli şekilde, teyit ve takviye için mühim hususları tekrarlayarak ve her şeyin iki yönünü de açıkça beyan eder tarzda indirmiştir. Rablerinden korkanlar, onu işittiklerinde tüyleri ürperir. Sonra Allah'ın zikriyle tenleri de, kalpleri de yatışır. Bu Allah'ın hidayetidir ki onunla dilediğine yol gösterir. Allah'ın saptırdığını ise doğru yola iletecek kimse yoktur. Kıyamet günü o kötü azaptan kendisini güya yüzüyle korumaya çalışan elleri bağlı kimsenin hali ne olacak? O gün zalimlere kazandığınız günahların cezasını tadın denecektir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Sonra hiç ummadıkları bir taraftan azap onlara geliverdi. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabıysa daha da büyüktür, keşke bilmiş olsalardı. Andolsun ki biz bu Kur'an'da güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü misali verdik. Bu Kur'an her türlü şüphe ve tenakuzdan uzak olarak Arapça indirilmiştir. Umulur ki böylece inkar ve isyandan sakınırlar. Birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki bir köleyle, tek bir efendiye bağlı olan bir köleyi, şirk ile tevhid arasındaki farkı anlamanız için Allah misal olarak verdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Allah'a ortak koşmakla, tek bir Allah'a iman etmek arasındaki fark da böyledir. Hamd Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bunu bilmez.'' Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra da kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme olunacaksınız.''